Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkının da burası güzeldi. Gerisi yani hep aynı şekilde devam ediyor. O yüzden sizi de hiç sabah sabah şey yapmayalım. 8.46 oldu saatimiz Fahir Bey. Ne diyorsunuz bu duruma? Vallahi Hoş geldiniz. Vallahi olmuş ya olmuş. Saat 8.46 olmuş sevgili dinleyiciler. Zaman Vallahi yaşıyorum. başımıza gelecek var. Ne diyeyim ben artık. E, güneşli bir Viyana sabahına günaydın. Sabaha kadar Oktay'la konuştum rüyamda Hadi ya Ya valla Aa Oktay'ın o yapacağını hiç düşünmemiştim Ya yapmaz Daha mı? dün bir takım fotoğraflar göndermiş sadece Yani biliyorum Affedersiniz de yurt dışındaki porsiyonlar Yurt dışında da çeşit çeşit kafeler var Orada da çeşit çeşit yemekler var. Porsiyonlar, porsiyonlar var. Yani ve ne porsiyonlar. Ne porsiyonlar ne porsiyonlar. Adam iyi yiyor demek ki. İyi iyi iyi iyi iyi iyi Dün Spur Lotto bir kişiye çıktı. Sadece ve sadece bir kişiye çıktı. Hangi şehre çıktı? Ee, Kayseri'ye çıktı. Yapma be. Ya vallahi Gecim. Sekiz haftadır beklenen o müjdeli haber Kayseri'ye ulaştı. Dün geç saatlerde. Haber elimize ulaştığında kime çıktığını biz de bilemedik. Kayseri'ye çıktı 5 ee, bilen 433 kişi de ahla vahla geçen bir evet. ömür. Hakikaten çok acı günler geçecek. Vallahi asap bozukluğuyla yaşayan 433 kişi. Hadi bunun ikisi 3'ü kendini kurtarsa. Makine oynatacağını sonuçta, sonuçta, sonuçta Makine'dan aldık biz. Ben makine'dan aldık abi sonuçta da yani 5000 lira ben cebime koydum mu ben ona bakarım abi. Evlilik yıl dönümünde oynayanlar ve eşleri şey diyecek. Ben dedim sana öbür gün evlenelim diye zamanı diye bağıracak. Kolay değil. Yani. O zaman tebrik ediyoruz. Kayseri'de ee, şanslı ismi. Şanslı isim valla ee, yani ne diyeyim ee, şu anda mesela kaçları bozuldu. Benim de bir ümidim vardı sana çıkacak diye çok heveslendik ama ilk etapta çünkü ben hakikaten bu sefer hem şans topundan girmiştim hem yani, bu evet, saldan girmiştim Bayağı ama. ciddi de bir meblağ ayırdım bu iş için 75 kuruş şans topuna Korkmuş rakamlar 3 lira da 3 lira ki yani çoluğun çocuğun rızkından o Selin'in sütünden mamasından Ali'nin okul taksidinden hanımının mutfak masrafından her kendi şeyden kestin. Ayakkabından kestin. Gittin aldın ama maalesef ki gel görünce ki... olmuyor. Demek ki yılbaşını bekleyeceğiz. Demek ki yılbaşı. Ya şey. gene biriksin diye bekliyoruz. Yılbaşını nasıl bekleyeceksin Egeciğim? 21 Aralık'tan sonraya geliyor yılbaşı ki benim hesaplarıma göre. Yani O zaman da zaten o saatten sonra gelen paranın da çok affedersin. Sokaktan toplayacağız paraları. Yani dünyada derdimiz kalmayacak. O zaman başka. gel ben ben sana söylüyorum. Şu 50 trilyon e, yani, yani ne oldu bu yeni, 21 Aralık'ta biliyor. resmi bilgi var mı? Hiç, sen bakıyor musun ara ara ya gökyüzüne? Ya vallahi ben bakıyorum gökyüzüne. Hep oralar yaklaşan gezegen normalde bunda bir şey yoktu falan filan deyip de böyle görünen yaklaşan bir şey. Ş şöyle bir şey var. Son yaklaşık 5 gündür falan Ankara'da böyle gece havaya baktığın zaman sanki ertesi gün kar yağacakmışçasına Hı. bir intiba yaratıyor insanda. Benim de kıyametim o zaten. Yani. Senin kıyametini ama hava sıcaklığına bakıyorsun. Ay karla kışla alakası yok. Gökyüzüne bakıyorsun. Kesin yağacak abi diyorsun. Gökyüzü de bulut. Bulut, bulut de değil de böyle bir böyle. şey var. Varlak bir pus var. Pus, pus mudur nedir artık o yani şey kapattık gibi. Kapattık evet. Gayet güzel söylüyorsun. Ve ee... hiç hayır alam ettiği Bana da öyle geldi. Yani. Ee... Dur, annemi arayayım da söyleyeyim. o daha iyi bilir. <gülüyor> Vallahi daha iyi bilir. Ee, evet ayrılanlar barışanlar Ödül için önünü vermeyi reddetti. O 72'lik o da ikonumuz bugün Gazetelerde 72'lik ee, moda ikonu mu? Evet 72'lik moda ikonumuz var. Eee 72 yaşındaki Çinli Shangping dedi. nerede daha şampiyon olamamış ama neredesin? yarı şampiyon. Şampiyon olmuş. şampiyon olmuş. 72 yaşında Çinli bir ablamız ee, bu yaştan sonra ban kendi başlamasının sebebi torunu Yu'kunun ee, okul masrafları. Okul masrafları değil. Yok canım okul masrafları olsaydı ne kadar güzel bir e, şey olurdu. Nineciğimiz olurdu. Ancak e, torunu çiziyor, o giyiyor. Torunu çiziyor, o giyiyor. Kombinler, tasarımlar falanlar filanlar. Çinli dedeler de hastası kendini. E, falanlar filanlar. Bu arada... E, Adammış şu Noel mı? Baba resimlerimi. O adammış. Çok özür dilerim. Etek yenen adam mı? Etek yenen adam. Onun çok motivasyonu restore'unu falan değil. Doğurken <gülüyor> ki dur şu dedeli. Bu burada Yavru şu dedeli bir kontrol altına. <gülüyor> tamam ben onun podyumda tabii torun... bu torunuma yardımcı oluyorum falan diyordu adam gibi. Suçlulara falan sarkıyormuş. Abi ablam abla diyoruz hiç abla falan. Özür diliyorum. Sevgilimi gidip ağzımı yıkayacağım şimdi bildiğiniz. Ee, Çinli, bir abimizmiş. Çinli bir abimizmiş torunuma yardımcı olayım diye torunu çiziyor o giyiyor hani her şey bir espriyle başlamış ama baya da güzel taşıyor kıyafetler onu da söyleyeyim yani kadın kıyafetlerimi giyiyor erkek kıyafetlerimi giyiyor buradaki eteklerin hepsi yani sence biraz ama biraz Noel Baba kıyafeti gibi onlar yani senin en çok sevdiğin şeylerden biri olan e, neydi onun adı pelerin değil e, öbürünün Hı. adı neydi böyle ortasında delik olur kafayı sokar bolero Yok, böyle dedi. Ne bolarısı? Pancho. Pancho, Pancho iyiymiş işte. Ondan sana şey yapıyor. boynunda da haşkol olduğu için sana öyle hmm. bir intiba yaratmış. Hani bildiğin gayet zarif bir e, hanımefendi hanımefendi görüntüsünde. Ben böyle taşıyorsam diyor mesaj olarak. Evet. Kadınlar kim bilir ne güzel taşırlar. Evet. Evet, zaten yani istediği kadar Noel Baba kıyafeti olsun, 6 kilotlu çorap mı onun? hep hep 6 <gülüyor> kilotlu çorap. O çünkü kışın vazgeçilmesi Doğru. Yani bir erkek için. İçlik yani. İçlik. E, altını sıcak tutacaksın. Evet şöyle bir bakalım gazetelere hiç bakamadık ya sevgili dinleyiciler o yüzden şöyle şöyle e, dünyanın, e, dünyanın en zararlı cevizi bulundu bak. Bu, cevizden korkuyoruz şimdi. Şimdi cevizden korkuyoruz. Yozgat polisi şehirler arası bir otobüste ihbar üzerine durdurdu. Bagajdaki valizde kolilerce, kilolarca ceviz vardı. Cevizleri bir açsınlar içinden ne çıksın de gece. Esrar maddesi. Esrar maddesi doldurmuşlar Padi cevizin canım. içine. Ceviz kabuklarını itinayla açıp. Evet onar gramlık eroin paketlerini içine itinayla yerleştirmişler. Sürpriz kinderliler vardı işte. Bu evet, da o, sürpriz. Sürprizin hasosu. Hasosu işte böyle de bir sürpriz. 500 cevizin içinden piyasa değeri 800 bin lirayı bulan 5 Heroin çıktı. Ee şimdi o adamlar şey Abi de... hiç uğraşmasaydık keşke falan. O, o kadar çevisini bayağı... itinayla kırıp şey yapıyor. Gerçi ceviz açmak da ayrı bir sanat. Bilmiyorum. Ben hiç açmadım ceviz. Yukarıdan böyle saplamalı açmalı falan filan. Öyle şeyle kırılarak değil mi? siz hep zengin ailelerde büyüdünüz. İç, İç ceviz, ceviz aldınız. İç ceviz tart falan diyordu. Hemen orada küçük çocuklar kırıyorlardı bizim için. Biz de gülüyorduk. Bazen de ben taş atıyordum onlara. Yavrum yapma diyordu babam. Bir tane de sen atıyordum böyle. Neler neler neler neler. Ay. <gülüyor> Bakayım şöyle bir. Niye şimdi bu eroin haberini verdik sabah sabah? Eroin man bu ara beklemeyin mi diyoruz yani. yani Valla verdiğim habere bak. Ben hayır burada ne oluyor? Kötülük en sonunda. Cezasını buluyor. Cezasını buluyor. Orada ceviz gibi son derece faydalı insan sağlığında. Çünkü cevizin şekli nedir? Nereye gelir? İnsan beynine. Beynine benzer ve direkt nereye gider? Beynine Beyni. gider. Alakası yok. Gittiği yer belli. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bunun adını kötüye çıkarmamak lazım. Doğru cevizimize uzanan eller kırılsın. kırılsın. Buradan yani cevizinin kabuğunu kırarak o metafor oradaki yani. Doğru ben bunu yani. şey zannetmiştim. Yani, yani bu aralar e, bulamazsınız. İkinci partiyi bekleyin gibi bir mesaj. Yani aşk olsun ki ya ya. şey Bizim programımızda ne zaman şöyle bir şeyler yapabiliriz? Doğru yani? bir sanat haberi veriyoruz bir de narkotik dünyasından Hı, Narkotik verir. dünyada. O da tabii ki yakalanan hmm. suçların Yakalan, ki... haberi. İbret vesikası. Evet. Evet. Ee, i̇yi. Saat kaç oldu? Oo, Saate bakarsanız işin daha çok. Ee, şimdi yine 12-12. Ama 12, sen on... kendi kafanı toparlayacağım diyorsan falan istersen ben sana ayarlama yapayım. Yok canım 12-12-12-12 12 tarihinde e, hemen e, 21-12-12'nin öncesinde evlenmek isteyen e, pek çok insan e, çiftler e, aylar öncesinden doldurdular. Helal olsun onlara. Son artık bu sene de bitiriyoruz. 12-12-12 ne zamana geliyor? 12-12-12 bir dakika. E, Ağustos kanalıma? mu? Ee, bir dakika hangi güne mi geliyor? Hmm. Ya açıp baksana telefonunu şuradaki. Ben şimdi yayın sırasında telefonuma dokunmuyorum biliyorsun e, Normalde Günde ortalama yüz çift falan başvurmuş Yani nikah salonlarında E ne kadar güzel canım yani şimdi nikah salonları da Artık şey yapsınlar o gün çalışana Fazla mesai versinler bir şey versinler Tamam bir gün bir ya düşün. senede bir gün yani Hakikaten. Her 12 Aralık çarşambaya geliyormuş Evet vallahi helal olsun Ege. Bravo valla bir sonraki haftada benim şahsi şovum var ifta. Öyle İki mi? Bir sonra da kıyamet kopuyor. Hadi ha, bakalım. Yani doğru. kıyamet öncesi seyrettik, seyrettik, seyrettik. Ağzımızın tadıyla şöyle hep Ondan beraber. Sonra, ne gülmüştük be demek şu gök taşı çarpmadan falan deme şansları var. O gök taşı mı çarpacak? Ne olacak o da belli değil. Valla... Hala açıklanmadı. Ben Bu de kadar. bekliyorum gök taşı tipi bir şey bence zayıf kalır. Yani ne olacak? Birden bir yerde bir, şeyin arkasına. Bir yere arkasından... çarpıyor çünkü. Yani öyle bir her tarafa bir şey olsun. Yani bir Ortadan önce... çatlasın mesela yani, ya daha güzel. Yani bir anda her şey olup bitecekse tamam ama şimdi oradan oraya çarptı. Onun etkileriyle biz affedersin. Ha işte iklimi değiştirdi. İklimi değiştirdik şöyle 15 oldu. 15 yıl sonra falan filan böyle bir şey sıkıntı olur. yıl bir hafta bile olsa gene şey. Gene evet, Sinir bozucu. Yok oradan tsunami oldu diye ben şeyin kışın ortasında o hafta. Markete, yani markete gideyim bari. Market yağmalasan. Market yağmalar. Market açılmaz. Şey yapılmaz. Yağmalama doğal tamam. gaz yok. Soğuk bir de yani bu dünyanın sonu soğuk günlerden geldi. Evde üşüyeceksin battaniyelerde. Televizyon çalışmaz. Kim gider televizyonu Vallahi ondan sonra sinir içerisinde bekle. Böyle şey mi olur çok affedersin. Daha böyle şık bir şey bekliyorum ben ama dur bakalım. Ben bir de eşyaları da yakamam orada. Düşünüyorum şimdi. Hangi eşyaları? İşte bizim ya? salonun kompil masif ya. Haa doğalgaz olmayacağından ne yapman çoluk çocuk <gülüyor> baba baba üşüyoruz dediklerine bu işe yaramayacak zaten yarın öbür gün kıyamet koptuktan sonra ben şey düşüncesinden kurtulamam yani Ye ya kopan. belki kokmaz yani şimdi hemen buradan başlamayalım ki gazeteleri falan yakacağız herhalde gazeteleri Öyle düşünüyorum Nasıl ben. <gülüyor> Nasıl yani, bunu? Bence de o mantıklı olur. Kıyamet sürecinde e, ilk başta e, oradan gideriz yavaş yavaş. Ege'cim su yolunu bulur zaten yani. Doğru ya oradan şey yaparız. Yani gazetelerle değil mi birazcık şey yap buradan gazeteleri yüklersen. Götürürüm. Götür bir haftalık olsa sen 2-3 gün çoluk çocuk ısınırsanız ısındıkça da beni anarsınız. Doğru bir de sucuk alayım sucuk ekmek yeriz. Bitti gitti Bitti işte gitti. ya. Vallahi doğru. O kadar da demek ki mayalar da herhalde öyle yaptılar. He, çok dert etmediler yani, yani. çok atla deve değil demişler zaten ya. Ne olacak demişler yani. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir yani. Bir de bu kıyametin kopmasında benim hiçbir şahsi şeyim yok ya. O yüzden de içim de rahat ya. Yani. Dahlin mi yok? Haa. Ben, mesela ben şeyden çekinirdim birisi geliyor senin yüzünden böyle oluyor bak şu dünyaya diye böyle her taraf mahvolmuş böyle dumanlar çıkıyor herkes yerler. parmaklarıyla seni gösteriyor ha, bu herif işte pislik falan filan diye orada hiçbir şeyim yok hiç yani ne yaptım ben kıyameti koparacak bir hareketim oldu mu bugün? Ama yani Ege yapma bak kıyamet kopar falan dediniz de ben bildiğimi yaparım arkadaş asıma geleni söylerim hiç hiçbir dahlim yok olabilir mi ya yani böyle bir şey muhakkak etkisi vardır Muhakkak senin de çorbada bir tuzun vardır Ege. Herkes kadar vardır. Herkes Marşıza'dan kadar. Yani. Ne eksik ne fazla. Tabii ki ben onun. Yani adeta bir çeşni gibisin belki ha. de. Tuzdan biraz öte. Yani vegeta gibi. Ama deseydin mesela. Maya takviminin yanında senin bir tane kabartman var. Aha da bu adam yüzünden kopacak. Ben o zaman şey yapardım yani. Son iki haftamı... Hep açıklama efendim sonuçta bu kabartma çok ayrıntı olmuyor. Herkese benzeyebilir. Herkese benzeyebilir sonuçta. Benim de yüzüm kemikli bir yapısı var. Kemikli bir yapısı var. Zaten benim... biz giritliyiz mesela mayaların da Girit'ten geldi. Öyle o, benim Robert Pattinson'a da, da benzetiyor. her şekilde. Kumaşta tutular da benzetiyorlar. Bunlar birbirine benzemiyor falan. Hatta da ilk aşık. çıkış noktasında bak dersin. Ağlını, ellerini, Heh, ağzını Erdal'ı göster. Erdal'ı gösterirsin. O zaman dersin Erdal da suçlu dersin. Eğer de suçluysa Emel haydi haydi suçlu derim ve oradan zaten geliyor. zaten ben şey yaparım. Oh vallahi helal olsun. Ne evet, sevgili dinleyiciler bu konudan da yırtlığımıza göre rahat bir şekilde devam edebileceğiz hayatımıza. Fahir Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu arada bir ayrılık haberi vereyim de. Aa, aa. Nur Fettahoğlu ile sevgili Necati Şaşmaz ayrıldı. Aa, aa Necati Şaşmaz'ı biliyoruz. Nur Fettahoğlu'nu ilk defa duyuyoruz. Bir de buna şaşırdık. Aa Mahir Devran nasıl bilmiyorsun? May devre a şeydeki, şeydeki, muhteşem yüzyıllıktı. Muhteşem muhteş yüzyıldaki ondan sonra cima hayalala çok yakışan bir çok hoştular. Bu neyse önümüzde hayırlısı olsun ikisi için de hayırlısı olsun ne öyle diyelim haklısın. Öyle de. demek lazım ikisi için de hayırlısı Mutluluğun olsun. Mutluluğun nereden geleceği belli Hiç olmaz. Hiç belli diyelim. olmaz. Kendi dizilerine devam etsinler, bize öyle mutluluk versinler. Onlar da bir yerden mutluluğu bulurlar. Bunlar ee, ne derler karmanın oyunları. Oyunları dönecek olacak sonuçta bulacak. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki saatte yeniden berabere sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern sabahlarla yeni bir saat başladı sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha günaydın. Cuma sabahından sesleniyoruz sizler. Haftanın son iş günü sabahında tatile geri sayımın başladığı dakikalarda sizlerleyiz. Buyursunlar Fahir Bey'e. bir hafta sonu bizi bekliyordu. Şu parçada söylendiği gibi bir gün come diye bilsem İngilizce'yi söktüğüm gündür o gün işte kuman kime diziyen de önemli yani, yani demek ki bence sen de Kıman demenin altyapısı hazır ama... ...bugüne kadar kıman dedirtecek çıkmamış. Kımançero. Esas Belki ona de. ayıp. <gülüyor> Yok bence sana aitmiş. Yani, <gülüyor> <kardeşin>. ben <gülüyor> tamam ben sana ait. Tamam şey. benim tamamen benim yüzümden kaynaklanıyormuş ya. Hiç bari ağzımı çemçire çemçire konuşacağıma... ...bir iki diksiyon şeyine gitseydim... ...kursuna gitseydim... ...bugün bambaşka noktadaydım. Belki de dil kursuna gitmeliydim. Neyse Ya da benim gibi asil listeden Anadolu Lisesi'ne gidecektim. Asil listeden MG... Bak kafalar bulandırma. Biliyorsunuz ki sevgili dinleyiciler, Bornova Anadolu O senenin, o senenin tarihini de vermek istemiyorum. Çünkü herkes oraya hücum edecek. Bakacaklar doğru. gerçekten doğru mu diye. Ama gerçekten doğru. Ege Kayacan, Aziz Ege Kayacan Bornova Anadolu yedek kontenjandan girmiştir. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bakalım. Keyif, keyif, keyif. Keyifler ola. Keyfimizi yerine getirecek haberler. Tabii ki bunların içinde keyfin formülü de bulundu. İsterseniz bu keyifli haberi hep beraber keyiflice göz atalım. Keyifliğine sağlık Fahir dinliyoruz. Ee, İnsana en fazla keyif veren ee, bir etkinlik ne olabilir? Araştırmada sormuşlar. Bağla. Kitap okumak mı? Kitap okumak. Baing. Müze gezmek. Evet. Belgesel baing. seyretmek. Baing. Hepsini yakıyor muyum yoksa? Hepsini yakıyorum bu, ama yani. Esas 10, Sarı 9, şekeri yakamadı. Sarı şekeri henüz yakamadı yani Egecim. Hmm. Ee, araştırmalara katılımcılar bir hafta boyunca günün üç, üç farklı saatinde cep telefonu mesajı aracılığıyla sordular. Yani şu anda ne yapıyorsunuz en çok size şey, yani keyif veriyor musunuz keyif şeyiniz? Araştırmalar mı bu? Cep telefonuyla. Ha. E tamam canım şimdi vırsızlı adamı mı arayacak o esnada? Belki başka bir şey yapıyor. Açacak durumu var, açmayacak durumu var. Belki adamın keyfi var. yerine mesaj gelince keyfi kaçıyor. Benim öyle çok oluyor. E tamam canım onlar da şey değil yani bilinçsiz, e, habersiz şey değiller. Ya oturdun gene kanepende falan mesela böyle ya, televizyonda bir şey ki... seyrediyorsun. Orada daha uzaktaki sehpanın üstünde telefonum var. Nasıl keyfim kaçıyor? Dağları, taşları aşmıyorsun ama o rahatlıktan kalkıp da oraya uzanmak o kadar ağır geliyor ki. Sanki çok güzel bak insan bir güzel bir pozisyon yakalıyor. Evet. Yani belki parmağının duruşunda bir daha eski haline, yani o rahatlığı i̇mkanı yok. imkanı yok. O pozisyonu bir daha aynı şekilde yaşamanın imkanı yok. Ben zaten küçük yaşlarda onu öğrendim o rahatlığı bir daha ulaşa. Hiç kasmam bile. Nasıl ayağım falan demem. Yeni bir pozisyonda Kasmaya rahat çalışıyorum. Kasma canım. Kasma rahat bırak. Kasma düşman kasma. Pişman olursun. <gülüyor> Benim acil çıkmam lazım dergi. Sen Şimdi bir şey almam... Yok bir... yok ona kadar devam dediler. Hadi ya. Hmm. Hay Allah. Kate e, Canterbury Üniversitesi'nin yürütücü araştırmada e, cep telefonu mesajıyla sordular. Dediler ki size en çok ne keyif verir? Dediler ki... E, Zamanla gecenin, hep. Evet. Keyif ve mutluluk veren sıralama, etkinlikler sırasında alkol almak falan filan da o da güzel demişler. O da keyfimizi yerine getiriyor. O da hoşumuza gidiyor falan filan demişler de bir numaraya seks... Seks, evet, seks, sevişmek, seks, seks. Bir daha nerede diyeceğim geçin Çünkü Tabii benim bir başlayınca. Çocuklar tamam da okula girdi. istediğin kadardı. Combo, combo yapacağım yani. Seks demişler ya. Başka bir şey tanımıyorum. Seks diyorum başka bir şey demiyorum. Siz beyefendim ben de seks diyorum. O seks deyince oradan herkes ayakta. Biz sek, de seks sek, sek, sek, sek. Bütün şehri sokakları seks. Sek, o zaman madem bu kadar birbirinizi diye bağırmamış bir şey? Evet. burada bilimsel yani. araştırma yapıyoruz. Siz dur dururken. Koku filmini hatırlıyor musun? Evet doğru. En son kokularını satış. Bütün burada da ilçe merkezinde toplanmışlar. Belediye'den anonslar yapılıyor Oradan. Meydan'da toplam. Meydan'da toplam. Meydan'da toplanmışlar. Oradan belediye görevlileri destek hep beraber. ara özel. özel. Vermişler araştırma sonuçlarını. Ve inanılmaz bir mutluluk. İşte bu kentem Tekrar ben. ararızlar temizlik için orada şey yapmışlar. En sıkıcısı da Facebook'a girmek. Facebook'a girmeyin haka. Ya bunlar ne zaman bitecek? Vallahi billahi. Ne zaman bitecek? Yani böyle işte ne bileyim bu. Vallahi insanı yoruyor yıpratıyor. Ne oldu, bir ben bir telefona bir olarak... tavırlar yapıyorsun ama anlamadım ya. Bilmiyorum ben de şu anda ya asaplarımı... Bir de hay, ekranında da bir şey görünmüyor. Ya hayır. Ne yani telefonun İ... durması mı ne zaman bitecek? Hayır telefon. Gerçekim mi? Nedir ya, rahatsız eden? beni rahatsız eden değil de böyle hani... Oh, böyle çok fazla. Bu ayrı bir konu ya ona gireceğiz bir daha çıkamayacağız ya boş. Hayır benim şu anda merak ettiğim sen bir konuya girmeden sinirlendin ben de sanki şey gibi seni sinirlendiren şeyi savunuyor durumundayım ne olduğunu Evet bilmiyorum. vallahi şu anda savunuyorsun sana da pes doğrusu yani. İşte ondan sonra sorarsın Oktay'la niye gross marketlere gidiyorsun? Çok özür dilerim ya adam iyisiyle kötüsüyle destek. her zaman senin yanında olmayabildi doğru. Oktay'ın öyle bir lafı var. Full destek Fahir'cim dedi bana. E ben de full destek ben de al telefonu ben de aynı. Ah, bu ne zaman bitecek ya? Pis. Hayır bu hayır şey diyorum ya. Ne burada işte ayırdığımız zamandı, falandı filan. insan kendine ben kendime sinirlenirim. Orada telefona sinirlenmiyorum. Ben geçenlerde sinirlenmiyorum. telefonumu unuttum. Evet. O kadar güzel vakit geçirdim ki. Gittim interneti bilgisayardan gördüm <gülüyor> mesela. <gülüyor> Çok güzel oldu. Normalde küçücük ekrana bakıyorsun. Bırak ya dedim orada alırım şey yapar. Ya ben şimdi psikopatça gazeteyi de buradan okumaya başladım. Onu oradan da kendim yıllarca savundum eee gazetenin da ayrıdır dokunmak yok, ayrı güzellikte falan filan neyse. Bir de Oktay gibi portatif bilgisayar alsak, İyice sen nasıl yaklaştıracaksın? Gazeteyi oradan oku. Yani, büyük, büyük harfler büyük, büyük. böyle. Vallahi bütün dergileri indiririm. Manyak gibi bir şey olurum yani. 7/24. Ee, peki devam edelim biraz daha. İngiltere'de e, e, işte bir sağlık merkezi ee, 50'sinde 18 yaş gençleştiren formül arıyordunuz ya. Evet. Al işte cevabını şimdi canım, 18 çıktı. yaş gençleştiren formül. Sevgili dinleyiciler programımızı e, eskiden beri takip edenler hem Radyo 3'de hem de TRT'deki yayınlarımızda 18 yaş gençleştiren formül daha doğrusu 18 yaş gençleştiren parfüm haberi konusundaki hassasiyetimizi biliyorlardı. Ya yani sevgili dinleyici, onu bir özetle anlatmaya bir gün bir böyle bir haberi verdim diye adeta adeta yani onu da o zaman işte biz de şey gibi orta çağ mantığında o, o orta çağ karanlığının üstüne saldık. Fahir sen bunu nasıl verirsin? Halbuki bir bilimsel gelişme. Yani. Biz dedik ki, öyle bir şey olamaz. Sen ne dedi? Tevkeer ol falan dedik. Sen kafir misin? Niye bu haberleri veriyorsun falan diye. Engizisyonu tam kurduk. Ben böyle evden bir şeyler getirdim. Engizisyon mahkemesini falan. Ondan sonra o günden beri Fahir bir daha toparlayamadı ama ilkelerinden de vazgeçmedi. Asla yani. dün vermedim. Ee, Ve zaman ki... onu haklı çıkardı. İşte buyurun 18 yaş gençleştiren formül. Parfüm formül. değil belki parfüm ama değil. parfüm değil ama formül. Ee, şimdi bunlar 10 kişiden 7'si genç hissetmenin yolunun e, genç partner bulmaktan geçtiğini söylemişler. Genç hissetmenin sırrın genç partner bulacaksın arkadaş demişler. Ee, şimdi bunların içinde ne var? Ee... Gençliğini mi emeceksin oradan? Vallahi e, oradan tabi galiba öyle bir şey var ya. Gençlik emilebilen bir şey tahmin ediyorum. Doğru. Yani özellikle... ...belli yaş dönemlerinde... ...yani iyi emilen bir şey... ...diye tahmin ediyorum. Şöyle bir... ...hani filmlerde falan gördüğümüz şeyler var ya... ...hep böyle bir cadılar oluyor... ...bin yaşında ama... böyle evet. ...bazen saçları böyle bir... Çok... ...beyazlamış... ...vücudu kurumuş... ...sonra bir genç birini buluyor... ...bir dokunuyor... <gülüyor> ya emiyor gençliğini. Lıp diye alır, o sürülürken bir... cadı tekrar gençleşiyor. O sembolik bir şekilde gençlik emmeyi anlatan şey. Ama emilir yani, yani gençlik ki. enerjisi Mesela vampirler bir şey. nasıl hep genç? Çünkü adamlarda emme bitmiyor. Yani. Hep gençten de seçiyorlar emeceklerini. Yani vampire göre hepimiz gençiz ya. Tabii. Yani vampir dediğin 400-500 yaşında 50-60 yaşındaki en genci ki, yani. yani en genci. 50-60 yaşında sen onun için tazeceksin pozojiksin. Emdikçe de genç kalıyor. Evet, e, siz emki em genç kalasın. kalasın. Onun güzel bir şarkısını da söyleyelim istersem bu şey saat 20 içerisinde. Neyse, e, gençleştiren formülleri söylüyorum. Yeni lezzetler denemek. Mesela e, Gaga Manjero'nun yeni menüsü. Yeni menüsü. Buyurun. Size yepyeni. Alsana gençlik. gençlik, genç yaşatar. Devam ediyorum. Mesela e, dans etmek. Gaga Manjero'da dans. Bir de dans etmek. Cuma cumartesi DJ'li gece. Yani Twitter'dan haberdar olmak. Gaga maceriyi takip etsin mesela. Yani mesela e, yabancılarla flört etmek. Mesela gaban, şey, e, Gaga macerada bir sürü yabancılar Çok var, yabancı yani. var. Çok acayip yabancı var. <gülüyor> mesela e, gece yarısından sonraya kadar oturmak. Gece yarısı dediğimiz eğer saat 12 ise zaten bir saat daha kapalıyoruz. Yani e, ondan sonra. Bir saat otursun işte orada. Ne sabaha kadar mı oturacak? Genç ama. bir partner bulmak. Yani, Gaga macerada her türlü yaş grubuna Eşler, hitap eder. Yani bir yok. şey var. Bol bol su içmek ki burada kaliteli sudan önüm vermediğimize hepimiz Doğru, çok Doğru şişe su. Cam şişe su diye. Cam şişe su. Ve tabii ki sevişmek. Onun için. Ya yani ya ya şey o kadar yapamız. da değil yani. her Çünkü şeyde... mekanımız küçük. Yani. Orada şey yapamıyoruz. Kimseye akronik. kimsenin hakkını yedirmeyiz. Ha dersiniz ki soğuk bize koymaz biz dışarıda. Ufoları yakın bize. Orada da şey oluyor. Yani herkes camdan sizi seyreder. Orada yani şey o da ameliyansı bozar. Ve tabii ki deri ceket giymek bu belki deri ceket var mı orada? Deri ceket giymek arkadaşlarınızın keyfini yerine getirebilir. Hiçbir şey Doğru. olmasa onlara bir motivasyon kaynağı olabilir. Nasıl deri ceket koymuşlar bu ya? Deri ceket giymek insan kendini çok havalı Gerçek deri ise şayet Tabii. Ki. Böyle ucuz alıp affedersin oradan buradan. Kuzu derisi olmuyor mu? 150 liraya 150 15. liraya aldıysan onla onla değil. Ama mesela e, alt limit koymuşlar 400 350 400 liradan başlar abi demişler. 350-400'den başlayan bir ceket giysen... Gençleşmek içinse para değil. Yani hiçbir şey. 400 liraya bugün neleri harcamıyoruz ki gençliğimizi harcamıyoruz. benim ruhumun hep genç kalması o yüzden. Deri ceket giymez. Deri ceketler, deri montlar. kot mont var mı? Ee, bakayım. Yok. Yok. Vizyona giren son filmleri izlemek ki bu da en çok bizim yaptığımız şeylerden biri. Vizyona son girecek filmlerden birine bugün yine davetiye mi vericiyiz? Bugün verelim mi? E verelim niye vermeliyiz? Verelim tabii. Ver. Hem de Neler vizyona yani evet, Vizyona giren vermem. film bir yaş gençleştiriyorsa bizimki vizyon öncesi 5 yaş. En az. En az. Ki çok affedersin bu da boynumuzun borcu. Boynumuzun borcu. O zaman buradan dinleyicilerimize müjdeleyelim. Şimdi biraz reklamları dinleyeceğiz falan fıstık. Reklamların hemen ardından da Radyo 95. özel gösteriminde Operasyon Argo anladın mı? Filmine davetiyeler veriyoruz sevgili Kazanın gençleşin Gençliğinizi doya doya Güzel güzel yaşayın Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili dinleyiciler radyo T 95. özel gösterimini gerçekleştiriyor Operasyon Argo filmiyle Operasyon Argo anladın mı? Anladın mı 27 Kasım Ne, ne diyorsun Gözümü seçmeye geçti <gülüyor> Şöyle bir hesap ettim de Salı günü falan mı oluyor 27 Kasım? 27 Kasım olur. Kasım salı, salı, salı, salı, salı, salı, salı, salı, salı Salı günü Cephasine Maksimum'da Radyo Otun'un 95. özel gösterimi gerçekleşecek ve biz de bu filme davet yeder veriyoruz. Operasyon Argo ananın mı filmin adı? biz de size... Bir şey sorabilir miyim bu arada? Sende niye böyle bir hastalık başladı? Ne? Fark ettim mi bilmiyorum. O hangi güne geliyor? 21 Argo. O Çarşamba'ya geliyor. Evet evet. 27 Kasım Oğlum hangi güne geliyor salı gününe geliyor Önemli canım onlar Önemli tabi canım Yani ben şimdi 27 Kasım diye bilmiyorum ki haftaya salı diye biliyorum Haftaya mesela. salı diye desen tamam ona bir şey demiyorum da yani nedense nedense bugün dikkatli gözlerden kaçmadım 2012'nin 11. ayı diye düşünüyorum mesela Çok teşekkür ediyorum Yarışma sorumuz basit operasyon varsa plan da vardır sevgili dinleyiciler son günlerde neyin planını yaptınız? Hangi planı tıkır tıkır uyguladınız? Bazısı mesela çok özenliyorum ona. Halı saha planlayıcısı adamlar var. Bir günde oturuyor 20 telefon görüşmesiyle diyor. beraber. Sen kaleye geçer misin? Nevzat kaleye geçmem diyor. İstersen sen kaleye geç. Kaleye geçeceksen gel falan diye böyle şeyler yapıyorlar. Orada saatleri o 20 saatci şey yaparız falan diye planlıyorlar. Mesela ben en son bu İstanbul ziyaretimde çok güzel planlar yapmıştım ve tıkır tıkır işledi. Biraz daha saatte baktım. Benim yalnız yavaş yavaş kaçmam lazım falan diyor. İki tane toplantı arada, iki tane tam istediğim tipte yemek. Bütün bunlar tıkır tıkır, tıkır tıkır işledi. Çok teşekkür ediyoruz Ege, valla yani bize bir şey oluyorsun artık, bir sembol mü oluyorsun, bir örnek mi oluyorsun? Ne olduğunu ben de tam olarak çözemiyorum ama imreniyoruz sana, tüm Ankara olarak. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Neredesiniz ol. şu anda? Ee, Hacettepe'de sahip onda diş hekimliğinde bir randevum var onu bekliyorum. Ee, diş hekimliğinde dediğiniz dişlerinizle ilgili bir randevunuz mu var? Ee, yok ben e, dişlerinde randevusu olanlara malzeme sağlayan bir firmada çalışıyorum. Tedarikçi misiniz sizde? Aynen öyle. Ne getiriyorsunuz böyle? Bu Takma hani diş bir... mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ayrıntıya girersek ben e, konuştuklarımızı ya da konuşacaklarımızı unuturum diye korkuyorum da. Niye unutmazsınız e, Volkan. Ha. Efendim? Çene kemiğinde dedi. Çene kemiğinde e, kemik eksikliği ya da herhangi bir sebeple oraya ekstradan bir kemik ikamesi yapılması gerekiyorsa... Bulacağımız adam parçalara. sizsiniz. Mesela ben köşeli çene çok seviyorum kendim kişisel olarak ama köşeli çenem yok. Gidiyorum Hacettepe'ye diş hekimliğine. Acaba Aynı. benim çeneyi köşeli yapabilir miyiz diye. Olur. Oraya ha. mesela dolgu malzemesi. Volkan Bey'i bir arayalım. Bizim ya. tedarikçiyi arayalım diyorlar. Volkan <gülüyor> Bey diyorlar. Bizim müşterimiz var. Acil. Gross Volkan. Evet. E yani evet. köşeli çene yapmak istiyor kendisini. Hemen şey yapıyoruz. Evet. Sağ sol iki parça köşe getiriyorsunuz siz. Aynen. Sağ olun, Size Volkan söylüyorlar be. nasıl istiyor. Mesela işte... Tam Acil şey, istiyor mesela. gibi mi olsun, böyle bıdıklı mı olsun gibi. Bıdıklı diyoruz mesela. <gülüyor> Bıdıklıyı bence çok severim ya bıdıklı. <gülüyor> bıdıklı çene uzmanı Volkan Bey bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Evet, en son neyin planını yaptınız? Ee, şu anda e, babam üzerine bir ailecek planımız var. Kendisinin de e, şu an dışarıda olması sebebiyle bizi dinlemediğini garanti bildiğim için çok rahat söyleyebilirim. Halen plan devam ediyor. Hı hı. Kendisinin bir 2000 model araba, arabası var. 98 2000 model arabaya biniyor diyorsunuz baba. <gülüyor> Doğrudur. Bunu satıp aynı modelin yenisini yani almak istiyor, Aynısını istiyoruz. Aynısını piyasadaki en üst modelini mi almak istiyorsunuz? Evet kendisi almak istiyor biz aldırtmıyoruz. Ha, niye? Annemle konuşuyorum. Biraz deli mi konuşuyorum. Yok hani şey diyoruz bak hani yaşlanıyorsun işte biraz daha sağlam olsun hani. Evet. Biraz daha böyle hani Fransa'da yapılan değil de Almanya'da yapılan gibi olsun. Hı -hı. Hani bizler bir şeyler yapalım işte ki maddi durumu hani iyi. O yüzden yok ben işte yaşlanıyorum hani ne gerek var benim öyle lüks arabalara ihtiyacım diye. Ama bilmiyor ki işte refleksleri zayıflıyor. Daha Hı -hı. güvenli bir araca binsin. Ben böyle gidiyorum anneme anne bak şöyle şöyle falan böyle. Abla yani siz doğru taraftan işlediğinizi ya. düşünüyorsunuz. Babayı evet. e, psikolojik yani. olarak çökerterek istediğiniz arabayı Aynı. mı aldırmaya çalışıyorsunuz? Ee, yani yok. Hani, onun istediğini aldırmama. Geri Aldık kalan baba. her şeye zaten razıyım. Evet, ama bu arada zaten şey mesajında verdiniz. Babamın durumu iyi dediniz değil mi <gülüyor> Volkan Bey? <gülüyor> zaten maddi durumu iyi. Babam i̇şte diye demiyorum. Yani... Değil mi? Ya ben ama hayırlı evlat oluyorum. Ama boşver canım hani 30'luk alsın da 40'lık almasın hani onu da bize hani. 30'un 40'ın hesabını yapmıyoruz. Yeri geliyor bir gece daha harcıyor diyorsunuz yani. Hmm, gibi. Yani. <gülüyor> 30-40 dediğin nedir ya? Benim hesabıma göre 10-15 çene gibi bir şey. Yani nedir ki Volkan Bey on... hmm. zaten babasının durumu iyi ya. Yani. Bıdıklı Değil çene mi? olursa zaten 10 çenede de olur. Peki evet, çok teşekkürler Volkan sağ ol. Bey. Sağ olun. Ol. Saygılar iyi günler. Bu sinsi <gülüyor> ve çok kaliteli planınız için sizi ayrıca tebrik bir ediyorum. Bir de uzun vadeli plan. Yani. Ama şimdi adamı onu sattırmayıp onu ha doğru planlarımız böyle dedi doğru. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Kime laf yetiştiriyordunuz hanımefendi? Ya da laf sokuyordunuz hanımefendi. <gülüyor> birazcık mikrofonun sesim sesim azaldı bir şey oldu. Onun için ben bize mi laf ne soktunuz? Ha ne oluyor ya dediniz. Ne oluyor Hı -hı. abi? Yalnız, <gülüyor> yalnız mısınız <gülüyor> şu anda? Hata Yok yalnız değilim. Yanımda bir arkadaşım var. Ne şu tip an... bir arkadaşınız var? Erkek kadın? Erkek. Erkek. <gülüyor> evet. Biz isminizi alabilir miyiz? Eee ismim Bildan. Bildan Hanım yanınızdaki erkek kim? Yanımdaki erkek e, Gaga'nın müdavimi e, arkadaşım Erdem. Erdem Bey. Erdem Bey. Saygılar sunuyoruz Erdem Bey'e Psikopat ee, Erdem, Erdem diye geçer. Saygıları, saygıları o da saygı sunuyor. Evet. Söyle, <gülüyor> cilveli cilveli mi konuşuyorsunuz sabah köşünde? Erdem Beyli. Biz de konuştuğunuz gibi mi konuşuyorsunuz ya da böyle? Hayır hayır onunla çok normal. Onunla, onunla, onunla normal konuşuyorsunuz. Bizi, cil bütün cilvelinizi bize yapıyorsunuz yani. Ne evet. kadar güzel, ne kadar zarifsiniz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ne plan yaptınız Bildan Hanım? Ee, ne plan yaptım? Aslında ben size planı yapıp gerçekleştirip bitirdiğim bir şeyi anlatayım mı? Anlatsanız ya. Daha başarı hikayesine hasretiz. Evet şöyle ki, şimdi bildiğimiz bu üniversitedeki ikili ilişkilerden bahsetmek istiyorum en başta. Üniversite tipi ee... ikili ilişkiler, buyurun. Ee, okulda gördüğüm böyle bildiğiniz ucube tipli bir çocuk. Hani yanınızda gezdirmezsiniz yani. yani siz yanınızda öyle çocuk mu çocuk gezdiriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hatta apartmandan başka bir çocuk varsa ben gezdireceğim zaten. <gülüyor> Onları toplu halde gezdirelim daha rahat oluyor. Ee, neyse. Ee, ondan sonra... Bir şey e... soracağım Vildan Hanım. Siz böyle e, dikkatleri üzerinizde toplayan bir hanımefendi misiniz? Yok çok değilim. Ne kadar? Yani mesela bir sokağa çıksanız kaç bakış alırsınız? İyi gününüzde, alt yani keşiden 6 diyim. O da o günkü halime bağlı yani. Bazen çok yavan da çıkabilirim, bazen dikkat çekecek şekilde de çıkabilir ama belli olmuyor. İşte bu Wildan'ın halleri yani, Vallahi bir anı hala. bir anını uymuyor. Aynen. Crazy Aynen. girl Wildan, <gülüyor> crazy 88. Hey evet. Wildan ee Hanım, ucu beyi buldunuz? Ucu beyi buldum. Ondan sonra. Gittim bir gün. Onların işte biz esas A bloktayız. Ankara Üniversitesi'nde. Onlar hı hı. E blokta. E blokun kendi kantini var. Bütün ucubeleri ee... zaten E blokta toplamıyorlar mı? <gülüyor> Kaliteler evet. A blokta. Ucubeler E blokta. Evet çünkü astronomi bölümü E blokta. O yüzden tüm ucubeler E blokta. Öyle olacak. <gülüyor> ya vallahi bir de açık açık <gülüyor> konuşuyorsunuz. Bildan Hanım var ya yakacaklar sizi. E blokta bizi dinleyen <gülüyor> arkadaşlarımız. Hakikaten yani biz yerini tespit etmeye çalışıyoruz Bildan <gülüyor> Hanım. Sizin tabii. <gülüyor> biz biraz daha uyalayacağız merak et. <gülüyor> Astronomi bölümü onlar daha güzel uydu bağlantılarıyla tam noktayı da bulurlar. Evet, bir iki dakika tamam. daha konuşturmamız lazım. E, daha daha neler? Ondan sonra bir gün e blokta arkadaşlarımla oturuyorum. Bu çocuğu gördüm ama planım Şey yok. mi diyorsunuz Vildan Hanım? Benim e bloktan da arkadaşlarım var mı diyorsunuz? Yok hayır ben merkez kantinde takılmak yerine Eblon kantinde takılmayı tercih ediyorum gibisinden bir yaklaşıma giriyordum ama çaktıramıyordum tabii insanlar anlamıyor o halimi Aha. ama böyle sanki hani aslında bariz belli oraya ne için gittiğim ya. Kendinizi yani... prenses gibi izletmek için gidiyorsunuz çünkü bu onların <gülüyor> arasında siz adeta bir kraliçesiniz yani. Evet. Eee <gülüyor> gittiniz orada takılırken? Gittim. Takılırken e, bloktan çıktığını gördüm onun. Şimdi amacım yani, şu. Yani sahnefendi bir şey anlatırken bu kadar çok blok lafı da. A blokta E blokta A bloktu, E blokta. E Vallahi içim blok blok oldu. Bloklar arası ilişkiler. <gülüyor> Tamam, e, bina. O binadan çıkarken... <gülüyor> ya binada demeyin bir şey. Şu, olaya girin artık. Ne oldu? <gülüyor> tamam, işte giriyorum ya. Ee, şey, ben kantinde oturduğum zaman gördüm onu. Hedefim o çıkacak. Ee, i̇şte kapı, dışarıya doğru esas... C, bu, blok blok olacak, C blok'taki kapılar dışarıya doğru açılıyor. Evet. <gülüyor> Ee, ben de o sırada işte kuzenimi arayacağım ee, Kuzenimle telefonda konuşmam Tam o benim arkamdayken bitecek ee, Ben tam telefonu kapatıp arkama döneceğim Onunla yüz yüze geleceğiz Ve ben onu durdurup ona karşı takip hissettiğimi söyleyeceğim Ne hissettiğiniz söyleyeceksiniz farklı. Ama o, hani, ne diyeceksiniz? Size farklı Ay, farklı hissediyorsunuz. karşı biraz farklı hissediyorum yalnız beyefendi. Evet, o, o kadar. Sadece farklı hissediyorum. Sonra bunu söyleyip e, basıp gideceğim o kadar. Çocuğun ismini bilmem, hiçbir şeyini bilmem. Ve çocuk şey da mosmor kalacak o da. Mosmor kalacak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bundan mor, sonrasını mor. o düşünsün. Evet. Yani yo düşünmesine de gerek yok yani. Ben çünkü baktım sonra yüzüne bakmadım bir daha onun. Ha bunu yani işte, yaptınız yani. Yaptınız mı bu? Yaptım. Flan tık tık kırışla da. Çıktım ben e, onun kantine geldiğini gördüğüm zaman e, kuzenimle telefonda konuşuyorum. E, bana yaklaştığını hissettiğim an arkamı döndüm. Sonra kuzenimle telefonu kapattım. E, daha sonra ona döndüm ve direkt yüzle geldik. E, pardon bir şey söyleyeceğim dedim. Evet dedi. Ondan sonra ben farklı hissediyorum biraz dedim. Sadece bilmenizi istedim dedim. Teşekkür ederim dedim ve gittim. O ne yaptı sonra? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, hayır öyle şaşkın şaşkın baktı. Bana karşı mı dedi. Yok. <gülüyor> <arkanızda> <gülüyor> Aleme karşı dedi. <gülüyor> evet ben de o an doğaya karşılamayı gerçekten çok istedim. Ama Hı -hı dedim onun bu sorusunun karşılığı olarak. E, sonra teşekkür ederim dedim ve dönüp gittim. Arkama da bakmadım. Bir daha karşılaşmanız da mı? Karşılaşınca ona böyle falan diye güldüm için çünkü. E, bu dün şey, oldu bu olay? Komik, hayır e, geçen yıl oldu. Ha, bir yıldır daha Bir numarası yok yani. Allah Allah bildiğim hani on bakışlar e altısını hissederi... topluyordunuz üstünüzde. Farklı hisleriniz duruyor mu yerinde? Ay hayır durur mu ya? Geçti yani. Öyle... Geçti geçti ucuba çünkü. Peki efendim. Yani size bakmadığı için o ucubeye çıktı çocuğunda da anladın. <gülüyor> e sadece o çıksa bütün e-blog e <gülüyor> <ucube> oldu. Bu <gülüyor> çocuk yani Vildan Hanım'a gerekli ilgiyi göstermediğinden hakikaten bütün e-blogu da yaktı. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hayırlı Abi planlar diliyorum. Ama ben bir şey miyim ya? Söyleyeyim. Söyle önce EGB kendi şahsi şovundan bahsettiniz. internette baktık da ona bilet bulamadık. Nereden Hı -hı. Biletler zaten şu anda solda. Daha çıkmadı piyasaya. Piyasaya çıkmadan şu anda yani yok satıyoruz. <gülüyor> yok yok vereceğiz ona davet edeceğiz. Ev nokta satılıyor. Kantinin <gülüyor> Ne o çocuk şimdi. satıyor? O çocuk satıyor. artık bakalım <gülüyor> tamam. ne yapacağız. Görüşmek beklesene <gülüyor> efendim. hoşçakalın çakalım. Hoşça Reklam öncesi bir telefon daha alalım. Reklam öncesi bir telefon şarttır zaten Egeciğim. Bugün cuma olduğu için yani şimdi bu konuya razı. Ne planlar dönüyor hakikaten de. Plan yapmayın. Plan deme noktasına geleceğiz. Bir iki tane daha telefondan sonra herhalde. En son neyin planını yaptınız diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30-95. Radyo otlu, Özel Gösterimi. Operasyon Argo an alınmaya davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Hızır planlar. Günaydın efendim. Günaydın Ege Melike öğretmen ben. Hoş, ben hoş Günaydın. Nasıl günaydın sen? Melike öğretmenim nasılsınız sağ olun. İyiyiz işte koşturuyoruz her zamanki işler Valla birikmiş podcastleri dinledim İflahım kesildi bir aylık biriktirmişim Yani yayınlamadınız ya hmm, ee, Aşk podcast... olsun bize Siz onları oturup hepsini bitirmek zorunda mı hissediniz i̇şte Evet öyle disipline. takıntılarım var benim Kaçırınca çünkü anlamı olmuyor doğru. <gülüyor> Tabii e, bir takip etmek lazım Aranızda konuşulanların e, kökenini O zaman kaçırıyorum Nasılsınız iyisiniz İyiyiz hocam siz nasılsınız İyilik koşturuyoruz işte planlarımı sordunuz ve ben zaten çok aşırı plancı bir adamımdır ama en son basit en basit en ve en son planım bu sabah kalkıp börek koymaktı yaptım. Börek koymaktı börek dediniz koymaktı. böreği de güzelce <gülüyor> koydum. Heh. Nereye koyuyorsunuz? Ee, yani şey... döşedim. Döşediniz. hazır bekliyor. Sonra da sizi aramaktı bu sabah onu da gerçekleştirdim. Melike öğretmenim. Sizin. Yani şimdi sohbetimize aradan giren birisi ondan sonra sabah kalktım döşedim ondan sonra da koydum deyip uyuyayım, kapat. <gülüyor> Öyle döşedim. İlk dinlemek lazım. <gülüyor> Peki ne yaptınız şimdi? o beleksiz, öğretmenim. Evde sizi hazır mı bekliyor? Nasıl oldu? Hazır pişmeyi bekliyor Ege'ciğim. E koydum dediniz. Döşedim. E, banyoya girdim o sırada evde yalnız. mı? Banyoya mı? <gülüyor> <gülüyor> Uyuyorsunuz. Nereye koyuyorsun banyoya mı koyuyorsun? Fırına fırına Fahir. Ha. Ama pişirmediniz. Pişirmedim daha. Döşemiş ve koyulmuş evet. oldu. Ha? Hazır döşeli halde bekliyor sizi. Evet. Dolapta dursaydı ne olacak? Dolap, dola, dolapta bekliyor. Azıcık dinlenmesi lazım daha lezzetli olması için zaten. Kaç dakika sürecek akşam geldiğinizde pişirmesi? Ya, yarım saat ancak süre. Neli börek? Kıymalı patatesli. Ama patates olmayaydı. Tanecik son tanecik rendeledim. Son dakikaya kadar canım, çok sevdiğimde rendelemiş yani o da nazarlık olsun diye Ege'cim. Peki çok teşekkürler hocam. Bir de Görüşmek uzun vadeli bir planım var. Neyi e... döşeceksiniz ne yapacaksınız uzun vadede? <gülüyor> onu söylemeyeceğim. Gerçekleşirse söylerim. E bari onun şeyini niye verdiniz şimdi herkesi merak içinde bıraktınız. E işte, merak, et, merak edin diye. S Hayır. Sinsi sinsi yapılan bir plan var onu bilelim. Gece uykumuzu. Bize dersin. mi döşeyeceksiniz böreği yani? Hayır estağfurullah. Ya estağfurullah mı? Bize bir börek döşemediniz Aşk olsun size. Aa, yet, börek döşerim size. Ha. Börek döşemek yapalım. İçimiz rahatladı. Valla şu Bil an. <gülüyor> <gülüyor> şu anda içimiz rahatladı. Ha, istediğinizi döşerim size. Devletmeyin. Sağ olun hocam. Valla. Peki çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Fahir sen evi de döşetebilirsin. Valla bu, bu kadar. Börek de, bence börek değil. Daha bir ötesinde geçebilirsin. Şey. O zaman ne yapalım? reklamlarda coşalım. Reklamları demeli ardından birkaç planla alabiliriz. Sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar Radyo Türesiz Modern Sabahlar'ın bu haftaki son 10 dakikası. Sevgili dinleyiciler bu son 10 dakika içinde birkaç plan daha dinleyelim ve şanslılardan birkaç tanesini daha tanıyalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Selim. Selim Bey hoş geldiniz. Neredesiniz hoş, şu anda? Ee, şu an arabayı park ettim. Tekrar sağ, e, yoldaydım ee, sizinle konuşmak için. Peki efendim. Bu kadar da evet. duyarlı biriyimdir diyorsunuz Selim Bey. Evet. Evet. Bugüne kadar hiç kimse bizimle konuşmak için arabayı sağ çekmemişti. çok, çok Bizim abi. için ayrı bir yeriniz var kalbinizde. Sizin, sizin için her şey yapılabilir yani. Her yani şey yapılabilir şey. dediğiniz duruma göre değişir anlamı taşıyor yalnız. <gülüyor> Yapılır o zaman diyeyim. Peki Selim Bey ne evet. yaptınız? Neyin planını yapıyorsunuz bu aralar? Eee... Şu aralar. Şimdi aracın üst tarafına bu tabut şeklinde şeyler var. Bagajlar var. Onlardan port taktırdım. bagaj dediğimiz. sport bagaj. evet onlardan taktırdım. Bir tane çadır aldım. Çadır ekipmanları aldım. Into the wild yapmak için baharın gelmesini bekliyorum. Biraz, Biraz erken, erken olmamış <gülüyor> <gülüyor> İndirim mi vardı <gülüyor> kış dolayısıyla? İndirim mi vardı? Biraz erken evet. almamış <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Yok. ancak işte zaman bulabildim. Tek tek topluyorum yani parçaları. İşte buzdolabı olsun, çadır olsun. Port bagajı olsun tek tek ancak imkanlar dahilinde tamamlanabiliyor Peki port bagajda mı bu malzemeler? Ee, evet evet Çünkü Bahar'ın, Çünkü baharın ne zaman geleceği belli olmaz ya Selim Bey e, Evet yani mangalı falan da arabanın arkasına koydum her Herhangi bir yerde Bahar'ı beklemeden de kurabilirim yani kampı Peki var mı e, sizle beraber bu coşkuyu yaşayacak insanlar? E, tabii eşim var eşimle Eşiniz beraber var. O, Eşini evet. sever mi öyle? Kampçı mıdır? Yani o da benim gibi uçuktur biraz evet kampçı sever. Canım kampçıları da uçuk yapmayın şimdi yani. Yani <gülüyor> her, her kadın e, doğayı e, sevse de biliyorsunuz börtü böcek zar surtu olaylarından dolayı korkabiliyorlar. Sizin yani, eşinizin öyle korkusu yok evet, Yanında evet. kocacığım olduktan sonra ister kene yani olsun ister çekirge <gülüyor> ister ayı olsun ister kurt olsun fark etmiyor Peki siz bahara kadar parçaları tamamlayacaksınız neler lazım evet. başka şu anda ihtiyacınız olan Yani e, aslına bakarsanız ihtiyaç bir şey kalmadı çünkü tamamını e, hallettim Temel Tostası. malzemeler Her var şey hazır. Ne <gülüyor> kadar harcadınız Selim Bey bu iş için bu plan için yani e, tahminen bir milyara yakın. Sadece ekipmanlar tabut ayrı tabii bir buçuk civarında. Ya niye tabut diyebiliyorsunuz? Güzel... Sanki hakikaten eşinizle ilgili çılgın planlarınız var gibi <gülüyor> anlaşılıyor. <gülüyor> Ortama yok, gidecek Öyle falan. Yok. Çünkü adamın <gülüyor> niyeti şey Maviyen orada... tarzı bir yapıya girmeme gerek yok. <gülüyor> Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben güzel. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Uzun vadeli plan yapan adam adamla hastasıyım ya. Ne kadar güzel yapmış şimdi. Ama sen de Bahar'a kadar bir plan yapmış Ege'cim yani. E tamam canım benim daha planım pazar gününde planım yok. Vah yazık. Ölüm yani o sistemli çalışan adamlar. Tıkır tıkır parçalar birleşmiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle ya. görüşüyoruz? Alo. Alo duyuyoruz sizi biz. Kimle görüşüyoruz? Ha, ben Gizem. Gizem Hanım buyurun dinliyoruz. Evet, aslında o kadar çok uzun vadeli bir plan yapmadım. Anlatıldıysa yani söylendiği zaman biraz diyorum söylemesem mi? çok basit mi kaç? Ay olur, olur, olur mu? mu? Planın basitliği kötü şeyi çetrefillisi olmaz. Plan plandır yani. <Gülüyor> Ankara'da biliyorsanız belki bilmiyorum ama tiyatro festivali o ayda. Gezici ee, festival. E Yok tiyatro festivali mi? Gezici festival dedim. film festivali. Her şey birbirine karıştı. Evet buyurun. Evet ne dediğimi anlamıyorum. Ben de ne dediğimi ben, anlamıyorum. Ben, ben, bak benim gibi yapan hiç. Sessiz yapın? kalın. Başka taraflara bakın. Siz telefondasınız avantajınız da yüksek. Buyurun devam edin şimdi. Evet, geçen hafta işte onun planını yapmıştık biz. Ee, bu salı günü münasebetsiz diye bir uyum vardı. Hatta sizin e, şinans, oradaki şinansı sahnesinde hı hı. vardı. Bizim şinansıda evet. <gülüyor> e, İşlerinden arkadaş ve eşiyle dördüm, benim eşim birlikte ona geçen hafta biletini almıştık. Bu salı günde ona çok güzeldi, çok keyifliydi. Başarıya ulaşmış Ay, bir sakın... planın da keyfi var tabii o işte sadece oyun evet, değil. Yani... Yalnız bir şey söyleyeyim bize bu çok basit kaldı yalnız. <gülüyor> Millet orada doğada into the wild diyor bir şey diyor ekipman diyor, tabut diyor. De, de, Bileti aldık, şinasiye gittik. Ama şimdi Selim Bey'in planında ekipman falan var da insan yok. Burada kaç kişi örgütledi? Dört Zemanım kişi örgütledi. ki daha zor. Hem eşine soruyor, arkadaşına soruyor, o kocasına soruyor. Ne dedi falan filan. Hep, Hangi... seninle... Bakın kızlar, zamanda daralıyor çünkü festival öyle her zaman olan evet, bir şey değil. Yani Bahar yansı, aylarca devam ediyor. Her zaman Bence... yer bulduk, çok zorladık. Zemanım daha zorlu <Gülüyor> şey. Bu arada şeyi seyrettiniz mi? Hayvan çiftliğini seyrettiniz güzel Gizem Hanım? Yok hayır seyretme. Stüdyo ceğerde gerçekten e, geçen gün seyretme imkanı buldu. Ben de onu da söyleyeyim. E, eğer böyle tiyatro seviyorsanız bu ara hakikaten evet, çok farklı evet. hastası olacağınız bir ayrı bir oyundan bahsediyoruz. Kapalı gişeymiş o, Kapalı yüzden... Gişeymiş, o, yüzden... <gülüyor> o yüzden biraz zor bulursunuz. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> güzel sağlam bir plan bekliyoruz sizden Gizem Hanım. Tamam teşekkür ediyorum. <gülüyor> güzel <gülüyor> efendim, çok güzel efendim hoşçakalın. Ya, utanmayın Gizem Hanım. Ben, Utanacak ben, birisi varsa ben o da benim yani. Ederim. <gülüyor> Hoşçakalın. Biz zamanımı doğruda. Son bir telefon. Son onu bir telefon. Miyiz, alamayacak mıyız? Valla onu da yani şu anda Sevgili dinleyiciler Son bir telefon dedim ama bir taraftan da korkuyorum, mahcup olacağım diye. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Erdem. Erdem Bey. Şöyle... Erdem Heh, merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ho hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir efendim. Alalım planları. Alınım planları benim e, bugün yaptığım plan sizi aramaktı ve sonunda gerçekleşti. ihtiyat. birkaç gündür planlıyordum ama dersler, sınavlar, okul falan... Erdem Bey e, siz de tırt tırt bugün... planlarla geliyorsunuz <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir şey demeyeyim dedi Görkemli bir plan final yapalım dedik. En tırt planla bitiriyoruz. Ya olsun. Bu da, bu da bizim görkemimiz olsun. Ne, ne de... yaptınız? Şey mi düşündünüz Erdem Bey? Bunları aramalıyım. Önce telefon numaralarını öğreneyim diye. Plan aşamaları <gülüyor> 30 saniye. Yok o saniye gelişmedi. Nasıl ha. oldu? Şunları bir arasak ya, ya mı dediniz? Efendim? Şunları bir arasak ya mı dediniz? Yok ona hep diyorum da hani bugün ee, Kısmet oldu diyorsunuz. Boş günüm olduğu için hani bari bugün arayayım dedim. Çünkü hep ders saatime denk geliyor program. Hı -hı. O yüzden bugün arayayım da bari O da bizim terbiyesizliğimiz bugün, olsun ya. Daha düzgün saatlerde program yaptığımız günler elbette ki olacaktır. İnşallah en... inşallah. Daha rahat arayabileceğiniz zamanlarda buluşmak dileğiyle. Erdem Bey çok teşekkürler. İyi dersler diliyoruz size. Teşekkürler. iyi günler. Görüşürüz. Ya bir görkemli planla bitirelim Ege'cim ya Bir, gör... bir görkemli haşmetli bir plan Böyle kallavi bizi yerimizde i̇şte zıplatacak İşte dünyanın en sinsi planı Günaydın efendim Merhaba günaydın Kimle görüşüyoruz hanımefendi evet. Ama durun bir saniye sesiniz Telefonunu toparlayın Toparlayın düşürdünüz evet. ha. Ne Duyuyor oldu? musunuz Tuba'dan Tuba Hanım hoş geldiniz hoş Hiç sesinizden öyle sinsi plan yapacak gibi bir şey yok ama Esas bundan korkun derler zaten <Gülüyor> Yani siz karar verin onu dinleyinize. Yani o kadar sizsiniz biraz kimse evet. Zaten şu anda biraz küçük sesle konuşmam gerekiyor. Çok ne? fazla kimse duymasın diye. Ha, bu planın açığa çıkmaması evet. için gizlilik evet. şartı evet. Peki buyrun dinliyoruz evet ki, o zaman. İşlerinden de kimsenin dinlemediğini bildiğim için rahatça konuşabilirim. Niye bize laf sokuyorsunuz ki? Ha, evet. hey, Yok, daha, daha güzel programlar asla... dinliyoruz. Hayır kesinlikle size değil. Aslında buradaki insanlara soktum ben. Kimse sizi dinleyince kapasite de değil de o yüzden. Yok estağfurullah şimdi durduk bir vur dediği öldürdünüz vallahi evet. Tuva hanım sizde elinizin yani, ayarı yok yani. Aga kapasite sizleri kapasite sizlere buradan hiç diyecek bir şeyimiz yok. <gülüyor> yok yani gerçekten bir tane arkadaşım vardı yalnız sadece buradan on da sıkıntı yok zaten 5000 kişi kadar. misiniz orada? Kaç kişisiniz ki? Yok yani 15 20. Ama gelin boş ver. o, ya, o kadar <gülüyor> da de değilmiş yani. Evet. <gülüyor> ee, şey diyeceğim ben şimdi e, bu yazın Ramazan Bayramından önce e, babam yazlıktaydı amcaların yazlığında. Hı hı. İşte de hani sen de geldiler bayramdan önce işte birkaç gün saat olursana. Ben de e, bir de yaz programı Bodrum planı düşündüğüm için yıllık izni almak istemiyordum. Kimle düşünüyordunuz Daha doğrusu yıllık iznimi evet. babamlarla geçirmek istemiyordum diyorsunuz. E, yani öyle yani, ortadan bakma bak. Vallahi başka evet, açıdan yani. bakacak durumum Zaten mıydı? bütün yıl eşek gibi çalışıyorum. Bir hafta iznim var. Onun da kusura bakmasın da babamla geçiremeyeceğim diye kime söylüyorsunuz? O iş yerindeki samimi arkadaşınıza yani, mı? Yani evet aslında böyle ya yani içimden Hani o geçmeli değil zaten aynen dediğiniz gibi bir iki hafta onun da arkadaşımla Bodrum planı yapmıştım. Hı hı. Ne Bodrum tip bir arkadaştı yapan... bu? Erkek tipi bir şey miydi? Yani bir arkadaş işte. <gülüyor> Oraları da fazla karıştırmaya. Babanıza tercih ettiğiniz bir arkadaş. Yani mı bıyıklı, yani. bıyıklı, bıyıklı bir adam yani. Evet olsun olsun önemli değil. Yıllarca o adam yemesin yedirsin okullarda okutsun Başınızda sizi. Başınızda beklesin ateşli gecelerinizde. <gülüyor> Ne? Aman, siz beyefendiyle Ramazan'da beklerdi. Hiç babam beklemezdi Allah beklerdi. O zaman oh cezasını da çekiyor oh, en evet, evet. Annem derdi hep Kalk çocukları bir doktora götürelim Ateşler içinde yanaya babam da aman geçer geçer derdi Hep öyle amcayla öyle. oturuyordu Bir ay içiyordu <gülüyor> <gülüyor> Atlet oturup siz yanarken içiyordu Evet buyurun sonra Neyse e, Ben eğer e, izin alamazsam Gitmeyecektim gerçekten yıldız çocuğumdan yapmak için Ben şöyle bir plan yaptım Dedim gideyim bir, bir hasta olayım ben bir rapor alayım dedim. Ondan sonra e, hastalığımı babacığımın yanında atlatayım diye hı hı. düşündüm ben. E ama o da hiç evet. hastayken başınızda beklemeyen adam. İşte yok şu tesadüfe bakın ki ben hasta oldum işte. Gerçekten. Rapor <gülüyor> yani işte tesadüf. Ne evet. <gülüyor> Ondan sonra işte gittim ben böyleler aldım böyle bir. E, fazla değil üç gün. <gülüyor> Ondan sonra işte bayramdan önce... Ee, eğer rapor alamasaydım hani çok hasta olmama rağmen e, Gidemeyebilirdim veya başka planlar içime girebilirdim <gülüyor> Bunlar ki. konuşmalar i̇şte kaydediliyor falan <gülüyor> diye mi düşünerek böyle konuşuyorsun <gülüyor> Neyse ki gittim işte yaşam işlerinde olduğum için böyle <gülüyor> e, konuşuyorum Tedavi amacıyla Evet. evet Ondan sonra neyse oraya bir güzel gittim geldim bayram dönüşü de Bodrum planlarımı da yaptım <gülüyor> Böyle sinsi sinsi aranızda dolaşıyormuş farkında değilsiniz. <gülüyor> hem adamla tatilimi yaptım hem babamla böyle güzel vakit geçirdim. İş yerine de bir hafta çaktım. Oo, vallahi, benden izi yok vallahi. Tuğba melal olsun size korkuluş. Yani öyle öyle. Peki efendim iyi tatiller diliyoruz size o zaman <gülüyor> Peki, günlerde. Teşekkür ederim Çok sağlık. Ee, hakikaten zirvede bir planla diyorduk. Hı -hı. Yani kaç kişi var planın içinde? Hı -hı. Amca var baba var. Hı -hı. Baba var. Gizemli adam var. Allah gözümün önünde de sürekli bir ay için iki tane adam geliyor yazdığın şeyinde verandasında oturmuşlar kahkahalarıyla inletiyorlar. Ondan sonra doktorlar var, raporlar var, var belgeler mi? var. Her şey var ve Tam istediğimiz gibi görkemli bir, bir final oldu Tuğba Hanım sayesinde. O halde şanslı isimleri açıklayalım. Siz o piti piti karamelin sepetine yönelmişken ben de dün öğretmenlerin Öğretmenler günü kutlayayım. Niye sanki sen kutluyormuşsun gibi? <gülüyor> aklına yani gelmedi. Nasıl aklına gelmedi? Ben Sevgili dinleyiciler yemin ediyorum Şatkan ilk benim <gülüyor> aklıma gelmişti yarın Öğretmenler Günü. Aynı anda gelmişti. Bir şey söyleyeceğim dedim. Ege ben de bir şey ben söyleyeceğim de. dedim. Aynı evet, anda söyledim. Ö evet, evet, dedim. Orada koptu gitti. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz hepsinin. Ee, biz de emeği geçen öğretmenlerimizin ayrıca... Geçen geçme yani. Elbette canım da ama yani o anıları... Geçenlerin da gitti biraz gitti daha daha hisli öpüyoruz yani. Hakikaten ellerinden öpüyoruz ve şanslı isimleri açıklıyoruz. Şanslı isimleri hemen açıklayalım. Volkan Bey. Volkan Bey'i nereden hatırlıyoruz Volkan Bey'i? Tabutçu Volkan Tabutçu değil mi? Tabutçu Volkan tabutta... Piknik Volkan ee, Böyle de karamsar kendi ama Aklımıza soktu şimdi tabut lafını evet ya. Dünyanın en güzel şeylerinden biri Pikniğe tabutla gitmek bagaj. Canın port bagajı tabuta dönderdi yani Port bagajda Coşan Volkan Bey'e veriyoruz Şimdiden bahara bir hazırlık olsun Ve bir diğer isim Selim Bey Selim Bey'i de tebrik ediyoruz Selim Bey'i nasıl hatırlayacağız Selim Bey'i de bir de? şekilde hatırlayacağız yani Ne anlatmıştı Selim Bey? Ya yani? Ne bileyim kafa mı kaldı ya Zaten ben yani kesin şey diye düşünüyorum. Ya Volkan Bey'di tabutçu ya Selim Bey'di. <gülüyor> İkisini de tebrik ediyoruz. Ve Radyo TÜR'ün 95. özel gösterimine daha çok davete kazanma şansınız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. İyi tatiller dileğimizi de ekliyoruz. Daha ne yapacağız yani? Daha ne yani, yapayım yani? Daha bir diledik. program ne yapsın yani? Biletini verdi, iyi tatiller diledi. Bir Elinden de, gelen her şeyi yaptı bir çocuklar. Güzel reklamını çalayım da yeter tamam. Haydi hoşçakalın. yeah